Dördüncü özellik Bütün pazarlıkların başarısızlığa uğraması Şu iki nokta üzerinde duralım. A. Hüküm Allah'ındır ve onu istediğine verir. Resulullah Aleyhisselam'dan bir söz vermesi istenildi ve o da bunu reddetti. İslami hareket böyle zayıf bir durumdayken böylesi bir tutumdan ne yarar sağlayacaktır? İslami hareket, Anlaşmanın bentlerinde, hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ve onu istediğine vereceğini düşmana kabul ettirme noktasına ulaşabildiği zaman, düşmanı kendisiyle ittifaka çağırabilir veya hükmün geleceği hakkında düşmanla anlaşmaya oturabilir. Bu durumda kendisine seçim özgürlüğü vardır. Konunun daha çok açıklığa kavuşabilmesi için şöyle söyleyebiliriz. İslami hareket, hüküm Allah'a aittir ve onu istediğine verir prensibine dayanarak, bir düşmanı yok etmek için diğer bir düşmanla ittifak yapabilir. Pratikteki tabiriyle düşmanı yok eden bu anlaşmanın hükmü düşmanın yok edilmesiyle ortadan kalkmış olur. Sonra bütün siyasi müttefikler önceden hükümde ortaklık gibi anlaşmalar söz konusu olmaksızın kendi güçlerini sarf eder, hüküme ulaşmaya çalışırlar. Bu kavramın İslam siyasi hareketinin ana çizgilerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu kavram bizi iki güç noktaya götürmektedir. Fakat bunlara değinmemiz kaçınılmazdır. Bu noktalar şunlardır. 1. İslami hareket, hükmün demokrasi olmasını içeren bir anlaşmayı imzalama hakkına sahip midir? 2. İslami hareketin, geçici ve koalisyon hükümetlerinin kurulması için gereken anlaşmaları imzalama hakkı var mıdır? Şimdi birinci soruya cevap vermeye çalışalım. İlk bakışta aklımıza cevabın olumlu olabileceği gelmektedir. Çünkü demokratik sistem, belirli bir kişi veya grubun otoriteyi teslim almasını belirlememektedir. Bu da, hükmün Allah'a ait olduğu ve onu istediğine vereceği anlamına gelir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı bunun caiz olamayacağını düşünmekteyim. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Birinci olarak, demokratik sistem, İslami hareketin, halkın seçmiş olduğu bir parti veya grubu kabul etmesini çoğunlukla kazandığı için onu meşru olarak görüp sistemine boyun eğmesini gerektirmektedir. Bu parti veya grup İslam'a karşı veya en iyi ihtimalle İslam prensiplerini benimsemiyor olabilir. Böyle bir durumda İslami hareketin bu partilere karşı çıkması, uyulması gerektiğini ilan ettiği meşru bir duruma karşı çıkmak anlamına gelir ve yapmış olduğu anlaşmayı bozmaya mecbur kalır. Dinimiz ise bize anında vefa göstermeyi emretmektedir. Aslına bakacak olursak bu anlaşma, hüküm sadece Allah'ındır ve onu istediğine verir prensibinin çerçevesi içerisinde değildir. Aksine Allah'ın ölçülerine göre meşru olmasa bile çoğunluğu elde eden bir grubun iradesini kabul çerçevesindedir. Tabii ki bütün her şey Allah'ın iradesiyledir. Ancak bizim görevimiz Allah'ın ahkamıyla hükmetmek için çalışmak, ve batıl sistemlere karşı koymak suretiyle Allahü Teala'nın iradesini tahakkuk ettirmektir. Mücrimlerin hoşuna gitmese bile Allah hakkı ortaya çıkaracak ve batılı iptal edecektir. Enfal Suresi 8. Ayet Allah'ın ahkamına rıza göstermeyen bir çoğunluğun meşruiyetini kabul etmiyoruz. Dinimizde döneklik helal olmadığından dönmek zorunda kalacağımız bir anlaşmaya girmiyoruz. İkinci olarak söz gelimi demokratik sistemi kabul ettiğimizi farz edelim. Bu sistemde kanun koyma yetkisi halkındır. Böyle bir durumu kabul etmemiz, İslam'ın rıza göstermediği bütün kanunları kabul etmemiz ve aynı zamanda seçimle başa gelen kanun koyma yetkisini haiz bir heyetten çıktığı için bu kanunları meşru görmemiz anlamına gelir. Üçüncü olarak, sözün gelişi İslami hareketin demokratik sistemi kabul etmek için İslami sistemin kabulünü şart koştuğunu farz edelim. Böyle bir durumda aynı bentlerdeki tezatları kabul etmiş oluruz. Gelecekte halk oyunu temsil etmediği gerekçesiyle bu sistemin yani İslami sistemin uygulanmasının doğru olmadığına dair İslam düşmanlarına bir gerekçe vermiş oluruz. B. Din Allah'ın dinidir ve onu tüm koşullarıyla benimsemeyen ona yardımcı olamaz. Bu ifadenin içerdiği İslami siyaset yöntemi, İslam'ın belirlenmiş olan hedeflerini gerçekleştirmeyi içeren anlaşmalardan başka hiçbir anlaşmanın yapılmamasıdır. Bu kavram, İslami hareket stratejisini belirlemektedir. Küçük menfaatler ve karşılıklı duygular üzerine kurulu olan anlaşmalar, belirgin olan İslami çizginin bozulmasına sebep olacaktır. Bu makale, bizi aşağıdaki mülahazalara davet etmektedir. 1- Siyasi yapılanma, kimi etkilere karşı gösterilen tepkiler olmamalıdır. Siyasi planlama, hedefleri belirlenmiş, çizgisi açık bir strateji dahilinde olmalı ve diğer müttefiklerden gelecek olan ihtimalleri içeren sağlam bir planla desteklenmelidir. 2. Siyasi amelin devamlılığı Açık bir hedefe sahip olduğum zaman muhalefet etmeyi istediğim rakiplere karşı beni istenilen hedefe ulaştırması mümkün olan bütün yolları denerim ve bu hedefi gerçekleştirmek için ortaya çıkan fırsatlardan hiçbirini kaçırmam. Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasında bu devamlılığın oynadığı büyük rolü görmekteyiz. Bu devamlılık sayesinde siyasi amel, genel olarak bütün Arap kabilelerini kapsamış ve onlarla durumu araştırmış, zaman ve mekanı kapsamıştır. Panayırların hepsi, belirli ve açık olan hedefin gerçekleştirilmesi için İslam'ın siyasi çalışmasına sahne olmuştur. Arapların pazar yerleri, hatta yerleşim bölgeleri ve heyetleri İslam'ın siyasi çalışmalarına zemin hazırlamıştır. Kureyş'ten başka bütün kabilelerle görüşme ve ittifaklar yapılabilirdi. Kinde, Güney'de, Gassan, Şam'da, Hanife, Yemame'de ve Şeyban, Irak'taydı. Heyetleri panayırlara gelen bütün kabileler İslam'ın siyasi çalışmasına muhatap oluyordu. Kureyş'in bazı liderleriyle anlaşmaya oturma hedef alınmıştı. Mut'im bin Adide olduğu gibi. 3. Siyasi temsilcinin dahiliği Hedef açık, siyasi temsilci zeki, esnek, dahi ve takva sahibi olduğu zaman, İslami hareket böyle bir politikacıyı başına gelecek acil işlerden korkmadan Allah'ın izniyle böyle bir sahaya atabilir. Arapların artabonuyla, Rumların artabonunu attık. Eğer siyasi temsilci bu özelliklerden birine sahip değilse, temsilci heyetin bu özelliklere sahip olması gerekir. Siyasi temsilcinin, görüşleri değiştirmeye güç yetirebilecek bir kabiliyete ve karşısındakine çeşitli alternatifler sunarak, çıkabilecek zorlukları alt edebilecek kıvrak zekaya sahip olması gerekir. Din, Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan, ona yardımcı olamaz. Şimdi de bu ifadeye başka bir açıdan bakalım. Bu cümle Resulullah aleyhisselama, Farisilerin sularının dışında Arap suları üzerinde himaye teklif eden Mesna bin Harise'ye cevap olarak söylenmiştir. Aceleci siyasi görüş sahibi olanlar, bu fırsatı kaçırmayı siyasi bir hata olarak görebilirler. Fakat uzak siyasetin derinliklerini kavramış olanlar, Peygamberin tartışılmaz ileri görüşlülüğünü anlayabilirler. Mesna bu durumun kralların hoşuna gitmeyeceğine değinmişti. Davanın Farisilere komşu bir mevkide bulunması, her an için onu ele geçirilebilmesi kolay bir duruma sokardı. Şeybanın yapmış olduğu antlaşma ve sözleşmeler onları bu elçi ve bu yeni dini Kisra'ya ve onun otoritesine karşı korumaktan aciz bırakıyordu. Kuvvetli bir rakiple yapılan antlaşmalar genellikle rakibin menfaatine olur. Öyleyse Şeyvan'ın yerleşim bölgesi bu yeni davaya merkez olmak için münasip değildi. Şeyvan'ın yapmış olduğu antlaşmalar da diğer bir yönden İslam'ın hareket imkanını felce uğratıyordu. Üçüncü bir yönden de kralların İslam'ın yalnızca Allah'a kulluk prensibinden hoşlanmayacakları ve böyle bir düşüncenin çıkarlarını zedeleyeceği düşüncesi kimi sürtüşmelere zemin hazırlayacaktı. Bu konuyla ilgili olarak Peygamberimizin siyasi görüş derinliğini açık olarak ortaya koyacak olan iki noktayı hatırlatmamız yeterlidir. Birincisi, Farisiler Rum İmparatorluğunu hezimete uğratıp onlardan büyük haçı aldıktan sonra zaferlerinin tam zirvesinde yaşıyorlardı. İkincisi, Kisra, İslam Devleti'nin kuruluşundan altı sene sonra Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine göndermiş olduğu İslam'a davet mektubunu yırtmış ve Muhammed'in ölü veya diri kendisine getirilmesini istemişti. Bu arada Kisra'nın dört sene önce Rumlara karşı büyük bir hezimete uğramanın acısını da tatmış olduğunu göz önüne almamız gerekir. Bugün en çok ihtiyaç hissettiğimiz şey, İslami harekete yaygın bir siyasi faaliyet kazandırmaya çalışırken, birinci olarak hedefi sağlamlaştırmak, ikinci olarak planı çok iyi belirlemek, üçüncü olarak düşmanımızı çok iyi tanımak, dördüncü olarak da hareketi ehliyetli öncülere teslim ederek Allah'tan yardım talep etmektir.